Bismillahirrahmanirrahim, innelhamdelillah, nahmedu ve nesta'inu ve nesta'firu ve nestehdi, ve na'udhu billahi min şururi anfusina ve min seyyat-i amalina, men yehdillahu felamudille leh, ve men yudlil felahadiyye leh, ve eşhedü an la ilahe illallah vahdahu la şerike leh, ve eşhedü enne Muhammeden abduhu wa rasuluh, ya eyyühellezine amenüttekullahi hakkatukatihi ve la temvetunne illa ve entüm muslimun, يا ايها الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الذي تساءلون به الاخفا والعلاني والله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين قولا سديدا يصلح لكم ومن يطع الله ورسوله فاز فوزا عظيما اما بعض فعباد الله İnne asfa'al hadisi kitabullah ve hayral hadihi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Eşerrü'l umuri muhtesatuhu ve kullu muhdesetin bidah ve kullu bid'atin dalal ve kullu Peygamber Efendimize salatü selamla başlayalım. Evet, Ehli Sünnet ve El Cemaat'in fasailesinde <gülüyor> özelliklerinden bahsetmeye devam ediyoruz bugün. 26. özelliğe geldik. Oku. Hatırlar Bismillah. Bidat ehli ile tartışmaktan ve onlarla oturmaktan ya da onların şüphelerini ortaya koymaktan bunları ancak iptal etmek ve çürütmek maksadı taşıması hariç uzak durmak. Evet yani ne demek bu bidat ehli ile oturmak bidat ehli ile meseleleri tartışmak bidat ehli ile mücadele etmek hep söyledik söylüyoruz yani ilim talebelerinin öğrencilerin ya da Müslümanların avamının ilim adamlarından ya da ehli sünneti temsil eden adamlardan, insanlardan, şahıslardan bidat tehliyle tartışmalarını, bidat tehliyle oturmalarını beklemeleri ne değildir sünni bir davranış değildir. Heh. Peki, hal bu olunca, vaziyet bu olunca bidat tehliyle tartışılmayacak mı? Bidat tehliyle oturulmayacak mı? Bir şartla. O da ne? Eğer Fiyata onu bir dediğimiz illa da zaruret ne yapmışsa hasıl olmuşsa illa da buna ne varsa ihtiyaç varsa bu işe ehil olan bir insanın görmüş olduğu maslah dairesinde onların ortaya koymuş olduğu şüphelere cevap vermek ümmeti Muhammed'i onlardan uzak tutmaya ne yapmak vesile olmak amacıyla böyle bir şeye girmesi caizdir. Ama dikkat ederseniz avamdan bahsetmiyoruz. Kimden bahsediyoruz? İlim ehlinden bahsediyoruz. Yani avamdan bir insan bidat ehliyle oturacak, dini meseleleri konuşacak, ona karşı ülfet duyacak. Hayır. Bir insan eğer bidatine davet etmeyen bir insansa, bidatine davet edip de bidat ile küfür işermiyorsa, bakın iki ayrı ney? Şık. Bidatine davet etmeyen bir insansa bu bir şık. İkinci şir, bidatine davet ediyor ama ne değilse, küfür değilse, Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı caridir. Yani nedir? Selam da verebilirsin yeri geldiğinde, maslahat varsa. Yeri geldiğinde ne yaparsın? Sokakta görür halini hatırını ne yaparsın? Sorarsın. Hastalandığında ne yaparsın? Taziyeye ya da işte ziyarete gidersin vesaire. Ama mesele ilmi tartışma boyutuysa, mesele meseleleri ilmi çerçeve içinde münazaraysa bu senin yapacağın iş değildir. Bunun müehhel olan insan yapmalıdır. Onun bile illa da yapması ne değildir? mülzem değildir. Farz değildir. Bir maslahat görürse o maslahatta genelde ne olabilir? Bugün öyle bir asırda yaşıyoruz. Yani düşünün. Yani öyle bir televizyon kanalına çıkıyor ki, öyle bir televizyon kanalına çıkıyor ki 70 milyonun gözüne baka baka zehir kusuyor. Ve onun bu zehirine karşı diğer alimlerde herhangi bir ne algıyor? Tedbir almıyor. O şahıs da kendini bu usta müehhel görmüş. Ya işte şuna gereken cevabı vereyim diye ne yapıyor? Çıkıyor. Ama bu etraftaki insanların neyle olmayacak? İkmesiyle olmayacak. O tamamen kendi insiyetinde. Ha bu ne kadar nedir? Doğrudur. Ne kadar nedir? Muvaffaktır. Onu Allah bilir. Şu asırda genel itibariyle görüyoruz böyle tartışmalar ehl-i sünnetin lehine ne yapmıyor? Olmuyor. İlmi bakımdan değil. Sen ilmen mata diye biliyorsun ama iş öyle bir noktaya getiriliyor ki iş mezhepsel boyuta çekiliyor. İş alimler boyutuna çekiliyor. Hal böyle olunca seni öyle bir yerde bırakıyor ki karşıdaki adam bildiği için seni bir yanlışlık yapıp mezheplere ne yapmanı? saldırmanı ya da alimlere küfür etmeni sağlamak bunun neyini? Yolunu açmak için mücadele ediyor. İşte onun için bu işi yapacak adamın çok iyi ne olması lazım? Neyi o? Dikkat edelim arkadaşlar. İlmi siyaseti bilmesi lazım. İlmi siyaseti. Sadece ilmi bilgilere sahip olmak değil. Aynı zamanda ilmi siyaseti bileceksin. Maslahatın da ne olup olmadığını ne yapacaksın? Takdir yetkisine sahip olacaksın. Buna Matuf olacaksın. Yoksa çok zor. Yoksa biz görüyoruz işte. Çıkılıyor programlara. Tamam. E işte Kur'an'dan ayetler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin hadis tercih ediliyor ama iş getiriliyor, getiriyor. Öyle bir noktaya bağlanıyor ki adam tam iyi yaptım derken sonunda iş neye dönüyor? Kesinlikle. Kötüye dönüyor. Tersine dönüyor. Çünkü neden? İşte o programları hazırlayanlar daha çok seni buna teşvik ediyor. gün üstüne gitmiyor. Onu kayırıyor. O bakımdan. Yine sen haksın senin hakkın bazen insanlar dini bilmediği için onlara ne gelebiliyor? Ağır gelebiliyor. Hep söylüyoruz. Yani insanların aklınca, insanların aklı nispetince insanlara ne yapmak lazım? Hitap etmek lazım. Yani siz, siz kelime-i tevhid'i unutkta, buna şahit etmede problemi olan toplumlara, insanlara eğer fıkhın en deruni meselelerini ne yapıyorsanız ...öğretmeye kalkıyorsanız işte o zaman siz çok büyük hata ediyorsunuzdur. Çünkü hep söylüyoruz her insanın alacağı ilmi boyut diğerinden nedir? Farklıdır. Şimdi şurada bir Arapça kursu açsak en az 4-5 müsteva çıkacaktır değil mi? Yani siz eğer 5. müstevada iyi bilen adamı 1. müstevaya sokarsanız o adamı sıkarsınız. 1. müstevadaki adamı da 5. müstevaya sokarsanız o adam hiçbir şey ne yapmaz? Anlamaz. Orta yolu bulmak lazım. E hal böyle olunca arkadaşlar 70 milyona hitapta orta yolu nasıl bulacaksınız? Çünkü herkesin seviyesi birbirinden farklı. O bakımdan dikkat etmek lazım. Aleyküm selam. Burada kastettiği o yani bu ilim mehlini yapacağı iştir. Bunu kendi vazifemiz olarak görmeyelim ilim ehli bunu yapmayı eğer maslahaten uygun görmüşse yapar e niye yapmadınız niye yapmıyorsunuz niye sükürt ediyorsunuz diye bizim onlara böyle bir şeyi sorma hakkımız yok soranlar varsa tevbe etsinler bir daha ne yapmasınlar sormasınlar böyle bir mükellefiyet yok böyle bir şey yok hep anlatıyoruz İmam Ahmet bin Hanbel ehli bidatten bidatine davet etmeyenler hadis rivayet etmiştir ancak gidip ayağını asla ondan ne yapmamıştır Hadis almamıştır, talebesini yollamıştır ve onlarla da münakaşa yapmamıştır, münazara yapmamıştır. Onları muhatap da ne yapmamıştır? Kabul etmemiştir. Erred alel cehmiye gibi kitapları yazmıştır, diğer alimlerimiz de öyle yazmıştır. Bizim en sağlamışımız ne olmalıdır her zaman? Kalemimiz olmalıdır. Onlara karşı verilen reddiyelerde çünkü biz insanların dinine taanla ne yapılmadık? Emrolunmadık. İnsanların yanlış anlayabileceği şeyleri de cahil cühelanın önünde zikretmekle olunmadık. Buna çok dikkat edeceğiz. Biz zannediyoruz ki bu din kolaydır. Bu din kolay olduğu için herkes bu dini anlar. Arkadaşlar dinin temel ruhunu anlamak ayrı şeydir. İlmi meseleleri anlamak ayrı şeydir. Eğer ilim kolay olsaydı ilmi tahsil etmek fazla aynı olur. Neden ilmi tahsil etmek farzı kifaye Kolay olmadığı için. Neden cenazeyi herkesin kılması farzı aynı değil? Kolay olmadığı için çünkü. Yani şurada bir adam ölecek. Herkes cenazesini kılmakla mükellef olsa işi gücü olan var, hastası var, oyu var, buyu var. Nasıl olacak bu? Gücü yeter ne yapar? Gider bak. Gücü yeter. İlim de böyle bir şey. Onun için yani ilmi çok kolay zannetmeyelim ha. Yani o işte ya bu Kur'an'ı biz herkes için kolaylaştırdık. İbret alan yok mu? Düşünen yok mu? Mantığıyla yola çıkıp da ya bu Kur'an da çok kolay. Ya temel bu kolay. Yani Nisabur'un yaşlarının din üzere önce cennete gidersin. Ama alim olamadan gidersin cennete. Cennete gitmek için illa alim olmaya gerek yok. Nice alimler var cehenneme gider. He. Ama dediğim gibi yani biz mükellefiyet noktasında bidat ehliyle ne tartışma yapmakla mükellefiz ne de etrafımızdaki insanlara yani bunu ne yapmayla tavsiye etmekle mükellefiz hayır. O maslahat icabı karşı tarafın göreceği iştir. Evet Çünkü onlarla oturmak, tartışmaya girişmek kalpleri hastalanırır. Onların sözlerini ve bidatlarını güzel görmeye sebebiyet verir. Sö söylemlerinin menfuzlarının ve artışına yol açar. Adamın birisi Eyüp Es-Sihtiyani Rahimallah dedi ki, Ya Ebebekir sana bir kelime soracağım. Bunun üzerine Eyüp arkasını döndü ve parmağıyla işaret ederek yarım kelime bile sorma dedi. Bir adam Hasan el-Basfi Rahimallah geldi ve dedi ki, ya Ebehsar, gel seninle dinde mücadele edeyim. Hasan dedi ki, ben dinimi buldum. Eğer sen dinini kaybettiysen onu ara. Evet. Yani almıştık biz bu dersi geçen hafta. Onun için aldık dedim ama bazı arkadaşlar almadık dedi. Aldık bunu. Yani ben dinimi buldum. Yani benim dinim kitapta Sünnet. Senle mücadele ederek yeni bir din aramaya ne? Yeni bir din aramaya ne yok? Gerek yok, acet yok. Ama sen eğer dinini arıyorsan aramaya devam et. Bu yolda devam edersin ama e, ölüm yaklaşır, sen o dini bir asla ne yapamazsın? Bulamazsın, mümkün değil. Çünkü niye? Din, e, cedel yoluyla ne yapılmaz arkadaşlar? Bulunmaz. Yani cedel yoluyla dini bulan yok yani. Cedel yoluyla dini bulan yok. Bulsaydı Gazali bulurdu. İmam Gazali bulurdu. Felsefenin lübbuna girdi. derinleştiği, derinleştiği derinleşti, öyle bir makam ve mevkiye geldi ki ama sonunda dedi ki felsefecilerin çoğu kafirdir. Çoğu zındıktır. <gülüyor> Neden? Neden? Çünkü yani Kur'an ve sünnet dışında sadra şifa olucu bir ne yok? Ne yok arkadaşlar? Dini ilim yok. Yani bir insan elbette ki doktor olur. Elbette ki baytar olur. Bunlar önemli değil. Bizim kastımız şer'i ilimler, dini ilimler. Ha, yani Kur'an ve sünnet dışında sadra şafi bir ilim yok. <gülüyor> Olduğunu iddia eden muhakkak ki dininde yara alan adamdır. Arkadaşlar bakın kim Kur'an ve sünnete bağlıysa onda İslami alametler vardır. Kim de Kur'an ve sünnetten uzaksa onda küfri alametler vardır. Ne demek bu? Yani Kur'an ve sünnete bağlı olan adamda, suret de Kur'an ve sünnete bağlıdır. Sadece siret değil. Yani içi bağlı olduğu gibi dışı da bağlıdır. Batını bağlı olduğu gibi zahiri de bağlıdır. Ama Kur'an ve sünnete bağlı olmayan adamın içini ancak Allah bilir ama sureti bile neye bağlı değildir? Kur'an ve sünnete bağlı değildir. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsederken babasından bahseder gibi bahseder. Sahabeden bahsederken arkadaşlarından bahseder gibi bahseder. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sakalından bahsederken onun sakalını Ebu Cehil'in de sakalı varmış diyerek niteler. Onun sarığından bahsederken Ebu Cehil'in de sarığı varmış diyerek niteler. Neden? Neden? Çünkü peygamber aleyhissalatü vesselamın siyreti ve suretiyle siyretlenmek, suretlenmek diye bir derdi yok bu adam. Ya ne? Peygamberin vermiş olduğu bilgiyi alıp insanlara tebahi babıyla, yani sık insanlar görsünler, insanların benim bu bilgiye sahip olduğumu idrak etmelerini sağlayayım, benim gayem bu, yani bir nevi nakkal olayım. Nakle değil ama riayet namına, amel namına bende bir şey olup olmaması ne değil? Önemli değil. E bu minvalet böyle. Eskiden de böyleydi. Mesela mutezili olup sünnete bağlı bir adam göremezsiniz. Cehmi olup sünnete bağlı bir adam göremezsiniz. Mümkün değil. Bugün de böyle. Kim ki Kur'an ve sünnetten ehl sünnetin yolundan uzaksa, siz onda ne göremezsiniz? Sünnete bağlılık göremezsiniz. Hatta sünnete bağlılığı mollalık. Klasik kafa olmak olarak bilintelerler. Eskiden de böyleydi. Heh, işte bunun nedeni sünnete bağlılık. Sünnete bağlılıktan uzak olma değil. Yani ne? Bu birinci neden. Ama ondan daha önemlisi var arkadaşlar. İşte burada müellif ona temas ediyor. Ehli bid'at oturmak. Hatta ehli bidatten ilim tahsil etmek. Hatta ehli bidatın kitaplarını neden üstün görmek? Ehli sünnet alimlerinin kitaplarında üstün görmek. Yani düşünün. Yani adam, adam her an ehli bidatın içinde. Bu ehli bidat Mutezili olabilir, Cehmi olabilir, vahdeti vücudcu olabilir. Çok önemli değil. Yani ehli bidat. Her an onların içinde. Onların içinde olmakla kalmıyor. Onların Hangi zümresinin içinde? ilmi zümresinin içinde. Siz bu adamdan ne kadar selamet beklersiniz? Ne kadar? Körle yatar, şaşı kalkar. Bak ne kadar güzel söylenmiş atalar. Neden yani? Neden? Neden? Yani bir hikmet var bunda. ehl bir dakika sabah akşam bir arada olur onlarla ilmi münakaşalar yaparsan, senin onlardan farklı olman mümkün değil, psikolojik açıdan da mümkün değil. Psikolojide ne vardır? Bir kural vardır. Bir şeyin öğrenildiği mekanın ve öğrenildiği insanın o insan üzerinde neyi vardır çok büyük etkisi vardır. İmamı Kur'an ve Sünnet olanın imamı Kur'an ve Sünnet olur. Ama imamı Aristo olanın imamı Aristo olur. Kur'an ve Sünnet olmaz. Kulakımdan onlardan uzak kalmak lazım onlardan teberri etmek lazım ama bu teberri de işte maslahata binaen olacak maslahata, bu maslahata da Ahmet, Mehmet, Recep, Şaban ne, ne yapamaz karar ne o alimlerin işi yani ne demek alimlerin işi bizim davetimizin temelinde bidatçileri tebdi etme olmamalı bizim davetimizin temelinde bidatçileri tebliğ etme olmamalı. Ne demek? Yani bidatçileri bidatçı ilan etme olmamalı temelinde. Bizim davetimizde temel tevhidi ilan etmeli. Temel bildiklerimizi öğretmek olmalı. Heh, önümüzdeki derslerde inşallah Buhari'den bazı rivayetleri aldığımız zaman ne yapacağız? Göreceğiz. Yani mesela Mesela mesela peygamber Efendimiz vesselam Mekke'de İslam'ı giziden yaydığı dönemde biliyorsunuz namaz kılarken ne yapıyor? Kur'an ayeti okuyor. Ve okurken sesini ne yapıyor? Yükseltiyor. Bunun üzerine ayet-i kerime geliyor. Ne diyor ayet-i kerime? Ne diyor ayet-i kerime? Diyor ki namazda insanlara tilavetini yüksek sesli okuma tamamen Ashabının duymayacağı şekilde sesinde ne yapma? Kısma. İkisi arasında bir yol tut. Aynı rivayeti bize nakleden İbn Abbas bir cümle kullanıyor orada. O bizim için çok çok önemli arkadaşlar. Çok çok önemli. Yani o cümle bu hadisin ayetin vurudiyet sebebini ya da nuzuliyet sebebini teşkil eden bu hadisin bize neyini mantığını veriyor? Felsefesini veriyor. Diyor ki çünkü diyor onlar, dikkat edelim arkadaşlar, bu çok önemli. Bu Kur'an'ı duyduklarında, heh, çok önemli burası, bu Kur'an'a ve bu Kur'an'ı indirene ve bu Kur'an'ı kendisine indirilene söverlerdi. Çünkü onlar bu Kur'an'a ve bu Kur'an'ı indirene, ve bu Kur'an'ın kendisine indirilene, yani kime? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı söverlerdi. Bundan dolayı ayet ne yaptı bunu? Nehyet. Ya inadına bazı şeyleri yapmakla mükellef değiliz. Din, inat dini değil. Şimdi birileri bunu böyle algılıyor. Birileri, yani bu ben de olabilirim, sen de olabilirsin, çok önemli değil. Yani işte buradaki arkadaşların tanıdıkları olabilir... Ama bu din değil arkadaşlar. Bu din değil. Din bu değil. adına yok. Her şey Kur'an ve sünnet dairesinde. Öbür rivayeti aldın ki bu rivayeti de alacaksın. Bakacaksın i̇bn Hacer bu rivayetin şerhinde ne söylemiş? Ne demiş? Bunu nasıl açıklamış? Bakacaksın okuyacaksın. Ne demek bu? Yani birileri Kur'an'a ve Kur'an'ı indirene ve kendisine indirene ne yaparlar? söverler. Bundan dolayı Allah yasaklamış. He. Demek ki inadına belli toplumların içine girip de ne yapmamak lazım? Kur'an ve sünneti ibraz namına onların neyini arttırmamak lazım? Küfürlerini arttırmamak lazım. Bu Müslümanın hem Kur'an ve sünnete bağlılığından hem de karşıdaki insana duyduğu neyindendir? Merhametindendir. Buna dikkat edeceğiz. İnadına inadına Belli insanların üstüne gitmek ilmi mücadele değildir arkadaşlar. Nefsi mücadeledir. Karşıdakini mat etmek, karşıdakini yenmek, ona galip gelmek için yapılan nedir? Gühtür, gayrettir. Bu da borçtur. Hiçbir kıymeti yoktur. Buna dikkat edeceğiz. Evet, diğer bağ bağlı alalım. Ki ile, hale yani dedikodu ve çok soru sormaktan uzak olmak. Evet. Yani e, kıyıl ve kal tabi herhalde öyledir sen kıyıl ve kal dedi. Yani, yani kıyıl ve kal yani biz ona Türkçe'de kıyıl ve kal diyoruz yani Müslümanın imanının olgunluğundan bir tanesi de nedir arkadaşlar? Müslümanın imanının olgunluğundan bir tanesi alamet olarak ya da olgun bilin alametlerinden bir tanesi de nedir? Mala yani şeyleri ne yapması? Bırakması değil mi? Yani kıl ve kalle uğraşmayacaksın. Yani falan demiş, filan demiş, dedikodu, bu ilmi dedikodu olabilir, insanların avratiyle alakalı dedikodu olabilir, hiç önemli değil. Kıyıl ve kalle ne yapmayacaksın? Uğraşmayacaksın. Uzak kalacaksın. Sonra çok soru sormaktan da uzak kalacaksın. Geçen ders kısmen değindi. Ne demek çok soru sormak? Cevabını bildiğin soruyu. Özellikle karşıdakini ne yaparak ne yaparak bir şeyi sevk ederek, karşındakini ne yaparak, küçük düşürerek karşındakini yenmek gayesiyle sormayacaksın. Elbette ki soru sormadan ne yapılmaz? ilim tahsil edilmez. Ama soru sorulacak alanlarda bellidir. O alanlarda senin o alanda bilginin olmadığı, gerçekten öğrenmek niyetiyle sorduğun sorulardır. Yoksa cevabını bildiğin soruyu sorman ya da, ya da, ya da, ya da çok dikkat edelim buna. Hatip Bağdadî alırken açıklamıştı. Ya da hocanın girmek istemediği alanı bildiğin halde özellikle ona girme. Şimdi bakın biz burada ne yapıyoruz? Ehli sünnetin neyle alakalı ders alıyoruz? İşte özellikleri ile alakalı. Adam el kaldırıyor. Hocam diyor. Ya diyor, işte diyor, eee peçe farz mı? Konunuz bu değil. Konumuz bu değil. Ha, biliyorsunuz hangi konuyu işliyorsak sorular onunla ne yapmalıdır? Alakalı olmalıdır. Hatip Fadali'de hatırlıyor musunuz? Öyle almıştık. Hadislerle alakalı o anda soru sorulmalıdır. O hadislerin dışına çıkıp soru sorulmamalıdır. Çünkü niye? Bu avam dersi değil. Bu vaaz değil. Bu ne? Belli bir konu üzerinde ne yapma? Meseleleri ortaya koyma. Yani bunu çok ne yapabiliriz? Değişik şekillerde üretebiliriz. Ama Bizim için lazım olan kıl ve kal'den uzak duracaksın. Bu ilmi kıl ve kal olabilir. Yani ilmi dedikodu diyoruz biz buna. Ya da avret dedikodusu olabilir. Ya da namus dedikodusu olabilir. Ya da işte en küçük gördüğümüz dedikodu olabilir. Çok önemli değil. Cevabını bildiğin soruyu da sormayacaksın arkadaş. Başka? Karşındakini de küçük düşürmek için, onun ilmini test etmek için, sınamak için de ne yapmayacaksın? Soru sormayacaksın. Zaten sorarsan bu sırıtır belli olur. Evet oku. Bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı Muhakkak ki Allah Tebareke ve Teala sizin için üç şeyden razı olur. Ve sizin için üç şeyi kerit görür. Sizin için ona ibadet edip hiçbir şeyi ona ortak koşmamanızdan Allah'ın ipine topluca sarılıp ayrılığa düşmemenizden ve Allah'ın sizin işinize vali kıldığına nasihat etmenizden razı olur. Evet, üç şeyden razı olur. Evet. Ve üç şeyi sizin için kerih görür. Kil ve kal, yani dedikodu, malı zayi etmek ve çok soru soru. Evet, kil ve kal biliyoruz dedikodu, hep söylüyoruz, yani tabi... Böyle ilmi meclislerde biz özellikle alimlerin dedikodusu, ilim adamlarının çekiştirilmesi, onların zellatının peşinden ne yapılması, koşulması, özellikle zellilerin aranması bunlar ilim talebelerine yakışmayan özellikler. Bunları bir kenara iteceğiz. Bize lazım değil. Evet. İkincisi malı zayi etme. Malı zayi etme nedir? Yani malı zayi etme iki şekilde olur. Bir, çok fazla sarf ederek ki ikisi arasında bir yol tutturmak lazım. Ha, böyle zayi etmek. Ya da çok fazla infak ederek değil deyeney harama ne yaparak malı yönlendirerek. İkisi de malı zayi etmektir. Ha, i̇kincisi daha büyük tehlikedir elbette. Yani haramda malı zayi etme. Yani öyle insanlar vardır ki milyarları vardır ama harama ne yetişmez demişler? Para yetişmez. Gitmiştir, malı zayi etmiştir. Yine öyle insanlar vardır ki infak namına çok büyük infaklar yapıp ehlinin neyini? nafakasını infaka vermiştir. O da malı zayi etmektir. Bu da caiz değildir. Bakın dinimiz ne kadar adil bir din. Bir de bir şekilde daha şey var. Ee, malı zayi etmek var. Halimler onu da malı zayi etmek olarak görüyorlar. O da ne? Malda çok cimri olmak. O da malı zayi etmektir. Çünkü niye? O malı ticarete yönelik siz ne yapmış olursunuz? Dünya ticaretine yönelik Zayi etmemiş ama ahiret ticaretini yönelik zayi etmiş olursunuz. Yani dünyada çok zengin olursunuz o ama ahirette tamamen fakir olursunuz. Bunu da zayi etme olarak görenler var. Üçüncüsü de çokça soru sormak diyor. Dedik işte e, birazdan zaten açıklayacak. Evet oku. Ki'il ve kâr yani dedikodu ve çok soru sormak şiddete, müşkül besentliğe, vesveseye gereksiz şeyleri araştırmaya, itiraz etmeye, inatçılığa, sorulmaması ve alakadar olunmaması gereken şeyleri sormaya sebep verir. Allah Teala buyurdu ki: "Ey iman edenler, açıklanırsa hoşunuza gitmeyecek olan şeyleri sormayın." Evet. Bazı şeyler var ki, açıklanırsa zaten hoşunuza ne yapmaz, gitmez. Bunları sormayın. Yani zaten cevabını siz ne yapıyorsunuz bunun aslında? Biliyorsunuz. Üstüne basa basa sormanın neyi yok? Anlamı yok. Bazen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam soru soranlara yanıt vermemiş kafasını çevirmiştir. Üstüne gidildiğinde mecbur kalıp cevap vermiştir. Ama karşı taraf bundan ne yapmamıştır Memnun olmamıştır. Bana bir örnek verebilir misiniz mesela? Haşla ilgili diyor ya işte bu her sene mi diye soruyor. Defa daha yani bu bu yani insanın dünyasını ve ahiretini karartmaz ama öyle rivayetler var ki insanı şok eder. Mesela bir adam gelip Peygamber Efendimiz'e ne demiştir? Benim babam kim demiştir? Evet. Ya da ya da ya da ya da benim babam nerededir demiştir. Değil mi? Nerededir demiştir. Senin babam da benim babam da cehennemde demiştir. İlk sorduğunda peygamber efendimiz cevap vermiş midir? Vermemiştir. Üstüne gidince he, cehennemdedir demiştir. Ağır gelince bir rivayette de benim babam da senin babam da cehennemdedir demiştir. He, yani bak üstüne gide gide ne yapmamak lazım bazı şeyleri? Sormamak lazım. Çünkü üstüne gidip sorarsan sana bu zararla döner. Evet rivayet oku, hadisi oku. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu. "Ter edildiğiniz, hakkında size bir şey emredilmeyen şeylerde beni bırakın. Sizden önceki ne demek yani bir şey emredilmemiş size? Ya, yani bırakın yani farz mı vacip mi? işte yani üstüne gitmeyin olayı çok. İşte alabinin verdiği olay, haşla alakalı ya da teravihle alakalı olay. Yani iki gün çıktı ya da üç gün çıktı işte kapıda bekleyelim ne yapalım ne edelim özellikle çıkmıyor. Ya çok üstüne gitmeyin. Eğer ben bir şeyde sükut etmişsem, yüz göz olmuyorsam sizle, ne yapmayın üstüme? Gel. Gelmeyin, beni bırakın. Çünkü niye? Eğer beni sıkıştırırsanız bunu size farz olma gibi bir neyi olabilir? İhtimali olabilir ya da aksine sizin hatalarınızın görülmesine ne yapabilir? Yani Sebep şey yapabilir. olabilir. Evet. Bakara'daki ayette örnek olabilir mi? Evet, örnektir. Evet, örnektir. Sizden öncekileri ancak çok soru sormaları ve peygamberlerine ihtilaf etmeleri helak etmiştir. Zaten çok soru soran peygamberiyle de ihtilaf eder. Bırakın alimiyle, peygamberiyle de ne yapar? İhtilaf eder. Bakın beni İsraili bunu göreceksiniz. Evet. Size her neyi yasakladıysam ondan uzak durunuz. Size emrettiğimi güç yetirebildiğiniz kadar yapınız. Buhari yalnız. Evet. Fakat insan dini ile alakalı bir hususta kendisini ilgilendiren bir şey hakkında soru soruyorsa, işte bizim sormakla emrolunduğumuz şey budur. Bilmemenin şifası sormaktır. Gördünüz mü? Bilmemenin şifası sormaktır ama bilmemenin. Gerçekten bilmediğim bir şey. Öğrenmek niyetiyle sorduğum bir şey. Bir örnek anlatacağım ben size daha iyi anlayacaksınız. Evet. Allah özze ve celle buyurdu ki, eğer bilmiyorsanız ilim ehline sorunuz. Bakın bilmiyorsanız ilim ehline sorun. Saf niyetle sorun. Hakikaten öğrenmek için sorun. Hakikaten birilerinin kafasını karıştırmak için değil. Evet. Öğrenmek kastıyla değil de kurcalamak için sorana gelince işte azı da çoğu da helal olmayan sormak budur. Evet bu ki bu cümleler bütünüyle kime ait? İbn-i Ebil'iz'e ait tahavi alınma. Şimdi bir gün dersteyim arkadaşlar. Allah Azze ve Celle'nin ile alakalı bir meseleyi açıklıyorum. Derse de 3-4 tane yeni gelen öğrenci var. Bunlardan bir tanesi çok da iyi niyetli değil. Yani hakikaten eşarilikten etkilenmiş, eşariliği benimsemiş ama... Yani belki bu hocanın dersinden de bir hissem olur deyip derse gelenlerden. Ama diğer o üç tanesi onunla gelenlerden. Bu üç tanesi hakikaten bir şeyler öğrenmek için gelen çocuklar. Neyse bir mesele var onu açıklıyorum. de Kur'an-ı Kerim'in telaffuzuyla alakalı. İşte Kur'an-ı Kerim'in bizim tarafımızdan telaffuz edilmesi. Yani kıraat olarak, tilavet olarak bizim tarafımızdan ifade edilmesi. Bizim eylemimizdir, mahluktur ama okunan şey, metlu olan şey, makru olan şey kuran olması yönüyle Allah'ın kelamıdır, mahluk değildir. Bu meseleden bahsederken e, dersin bitmesine yakın dedi ki hocam dedi bir sorun var dedi buyur dedim sor. Genelde izin verme. Dedi ki işte dedi hocam dedi yani dedi siz şunu mu demek istiyorsunuz? Kelamı nefsi. Yani o mana itibariyle olan o kelam gayri mahluk ama kelami lafzi mahluk. Bunu mu demek istiyorsunuz dedi. Döndüm dedim ki arkadaşım neyi demek isteyip istemediğimi bilen benim. Eğer bunu demek isteseydim bu cümleyi senin söylediğin lafızlarla ne yapardım? İfade, i̇fade ederdim. Ha, bu lafızlar ifade etmediğime göre bunu söylemek istemedim. Ama hocam dedi dedim ki. Eğer dedim fazla fazlaşacaksa, fazlaşacaksa dedim yani e, burası şey değil yani e, konferans salonu değil biz burada karşılıklı mücadele yapmıyoruz. Heh, çıkıver şuradan yayın evinde alt katta bekle ders bittikten sonra ne yaparız konuşuruz. Niyetini öğrenmekse dedim otur dinle. Neyse oturdu yaklaşık bir saat daha kadar anlattım geldi ondan sonra aşağıda bana dedi ki ya hocam dedi yani dedi insanların içinde beni mahcup etti. Dedim ben seni insanlar içinde mahcup ettiysem dedim sen de insanların hocasını insanlar içinde taciz etti netice itibariyle inlemel ceza mincinsin amel kaydısına göre yani ceza amelin cinsindendir kaydesine göre hak ettiğini aldın dedim itti bir daha da derslere gelmedi eğer niyet halısı olsaydı ne yapardı gene evet, evet. derslere gelirdi yani bazen öğrenmiş Olabilmek için ya da o ihamı vererek soru soran olur ama gayesi nedir biliyor musunuz? Öğrenmek değil. Çünkü onu zorlan getirdi O çocuk geldi. Diğer üç tanesini ne yapmak istedi? Etkilemek istedi. Niye? Yani ben öyle bir soru hazırlayayım ki hocayı derse ne yapayım? Mat edeyim. Böylelikle o üç taneyi ne yapayım? Yeniden evet. kendi safıma çekeyim. Ha. Yani böyle insanlar çoktur. Böyle insanları zaten an anlar. Ha. O bakımdan. Yani ee, soru sormak büsbükün şey değil yani melhide değil. Böyle bir problem yok. Yani böyle bir şey zaten asla ne yapıyoruz gündeme getirmiyoruz ki Peygamber Efendimiz'den gelen aleyhissalatü vesselamdan e, gelen rivayetler cehaletin şifasının ne olduğunu gösteriyor zaten soru sormak. Ama halis niyette soru sormak. Yani ne demek halis niyetle soru sormak? Hakikaten öğrenmek için soracaksın ve bu sorunun altında da ne olmayacak bir art niyet? Olmayacak. Evet. Diğer babı da alıp Faydasız arkasında herhangi bir amel olmayan bir şey hakkında konuşmayı ve ona dalmayı kerit görmeli. Ya bu da çok önemli bu. bir evveliyle alakalı. Yani faydasız bir ameli yani fuzul işler. Hep ben örnek veririm. Mesela e, İbn-i el-Hanefi'nin çok güzel tespitleri vardır şerhte. Akide şerhinde. Mesela orada bir bab açmıştır. Benim bilmiyorum o derslerime gelen var mı? Yani tahavih şerhinde mesela. O baba geldiğim zaman hep gülerim. Ee, yani müellifin mantığını anlamaya gayret ederim. Ama bir türlü anlayamam. Mesela orada bir bab açmıştır ki açmak zorundadır. Çünkü metin yani tahavih o meseleye kısmen değindiği için o da kendine göre ne yapmıştır o meseleyi açıklamıştır. O da nedir mesela? Melekler mi üstündür, peygamberler mi üstündür? Yaklaşık 10 sayfalık bir bölüm vardır orada. Konuşur, işte melekler üstündür diyenlerin delillerini zikreder, peygamberler üstündür diyenlerin delillerini zikreder. Ama sonuçta ne der biliyor musunuz? Bu fuzuli meselelerdir, bunlara ihtiyaç yok. Min fudul. Yani, çünkü niye? Yani, hakikaten insana verdiği bir şey yok. Gerisinde bir amel de yok. İnsana verdiği ilim de yok. Yani, melekler mi üstün, peygamberler mi üstün? E, melekler üstün olamadı, çünkü Muhammed var. Peki, Cebrail mi üstün, bizim peygamberimiz mi üstün? Yani, bu insanı bir şey kazandırmıyor. Yani, burada senin bilmenle mükellef olduğun herhangi bir şey yok. ama, Dediğim gibi madem ki e, metnin sahibi buna ne yapmıştır değinmiştir, şarihte ne yapmıştır bunu açıklamıştır ama böyle bitirmiştir babo. Yani neden? Neden arkadaşlar? Dediğim meseleden dolayı. Yani hakkını vermek için yoksa insana bir şey sağlamaz. Yani öyle meseleler var ki yani bunları tartışmanın bir anlamı <gülüyor> yok. Hani bir örnek anlatırlar. İşte tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan. <gülüyor> Hatta meclis ee, meclis e, bir meseleyi tartışırken bir kanun çıkarılacak yukarıda. İşte e, anlatırlar. Ne kadar sayıktır bilmiyorum. Bunu hep duyardık hocalarımızda işte İşte ilk mecliste de ne var? Çok şeyh var, alim var. O alimlerin o oynamadan uzak tutulması gerekiyor. Ne yapalım? Hemen alt katta bir mesele açılmış. işte yumurta mu tavuktan, tavuk mu yumurtadan. O alimler o meseleyi tartışırken yukarıda eller kalkmış ve bir kanun kabul edilmiş. Anlatırlar. Yani bazı meseleler vardır, bunlar fuzuli meselelerdir. Bunları, alimlerin tartışması, hoş olmadığı gibi bırak alimlerin tartışmasını, avamla bunları ne yapmak, müzakere etmenin bir anlamı yok. Çünkü gerisinde ne yok? Bir helal yok. Gerisinde ne yok? Haram yok. Gerisinde ne yok? Amel yok. O bakımdan bunları tartışmanın neyi yok? Anlamı yok. Bunlardan uzak kalacaksın. Uğraşmayacaksın bu işlerle. El evvel bil evvel, el ehem bil ehem. Yani ne demek? Öncelikli olan. Önemli olan. Bunları alacağız. Ama eğer bunların dışına çıkarsan olmaz. Yani mesela örnek verelim. Şimdi şuradaki arkadaşlar ulûhiyet ve ruviyet tevhidini ne yapamamış? Öğrenememiş. İsim sıfatı öğrenememiş. E ben gel diyorum. İşte otur bakayım Atilla benle. Ben sana muamelatı öğreteceğim. Ey ne? Mesela ferai sükmünü öğreteceğim. Gel. Miras hukukunu öğreteceğim sana. Sen iyi bir ne yol? Miras hukukçu alim ol. Yani miras hukukunu <gülüyor> çok iyi bilen bir alim ol. E, Uluhiyet tevhidinden bir haber, ruhiyet tevilinden bir haber, isim sıfat tevhidinden bir haber. E ne oldu? Ya bugün Google'da öyle programlar var ki vallahi hiç şaşmıyor ha. Santimi ne kadar sana veriyor? Dört mesele göre ayarlamışlar. Şimdi bana geliyorlar soruyorlar. Diyorlar ki hocam şöyle şöyle bir mesele var. Vallahi ben bakıyorum diyorum ki arkadaşım tak tak tak şöyle matematiğimde çok iyi değil. Yani yarım saatte 40 dakikada icabını sonuçlandırıyorum. Ama diyorum ki ya diyorum şimdi burada binbaz yok, İbni Hüseymin yok. Bunun bir sağlamasını yapalım. Hele dur diyorum açıyorum programı. Tak tak tak tak tak tak hisseleri bir veriyorum. Valla saniyesinde bana cevabını veriyor. Ama işte aynı meseleyi ulûhiyet, ve isim sıfatta Google amcada bulamazsın. Akidenin neyine hitap ediyor? Lubuna, lubuna. Onu orada bulamazsın. Çünkü inanman gereken şeyler kitaplarda olmaz. Bu nerede yaşanır? Kalpte yaşanır. Onun müsterzimatı var. Teori pratiğe dökeceksin. Yoksa feraiz hukukunu bilmekle mükellef kadınlar var. Cemaatin bilmesi gerekmiyor ki. İmamlar biliyor zaten, gider sorarsın. Senin böyle bir mükellefiyetin yok. Ha, mükellefiyeti illa da bilmen gereken meseleler. Evet oku. Çünkü böyle bir eylem vakti öldürür. Gücü kuvveti boş yere harcatır. Başıboş ve tembel olmaya ameli terk etmeye iter. Eylü sünnet insanlar arasında vaktini en tasarruflu şekilde kullanır. Onu faydasız hatta zararı dokunabilecek şeylerle boşa harcamaktan asla razı olmaz. Bidat ehli ise kendilerini faydasız işlerle meşgul ederler. Süfyan bin Uyeyne dedi ki adamın birisi İbni Şübrüme'ye imandan sordu. İbni Şübrüme'ye cevap vermedi. Sonra şu iki beyti mesel olarak getirdi. Misal herhalde evet. değil mi? Evet. İbadette ciddi olun ve sabredin dediğimde ısrar ettiler ve husumet daha fazinettidir dediler. Muhalefet ettiler peygamberin ashabına ve bidat işlediler. Onlar hak olan yola kör ve cahildirler. Evet, yani bilmesi gereken meseleler varken bilmemesi gereken meselelerle iştigal etmek bazen insanı Kur'an ve sünnetten ne yapar arkadaşlar? Uzaklaştırır. Bunun farkında olamazsınız biliyor musunuz? Bunun örnekleri çoktur. Yani bilmeniz gereken meseleleri terk edip bilmemeniz gereken meselelerle uğraşmanız size Kur'an ve sünnetten bir şey kazandırmaz. Akidenize bir şey katmaz. Aksine ne yapar? Bir şeyleri alır götürür. O bakımdan ehl-i sünnetin genel kaidesi bu. Fuzuli gerisinde arkasında ameli barındırmayan bir eylemi barındırmayan size bir şey katmayan nelerden işlerden Uzak durmak lazım. Bunları ne yapmak lazım? Şirkin görmek lazım. Evet. Bugünlük bu kadarla yetinelim inşallah. Önümüzdeki ders nasipse diğer bablara devam ederiz. Evet. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ila et estağfirüke ve etubileke.